Bölüm 153 Bağırıp çağırmadan ölüye ağlamak Hadis 925 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanında Abdurrahman İbni Avf, Sa'd İbni Ebu Vakkas ve Abdullah İbni Mes'ud, Allah onlardan razı olsun. Bulunduğu halde Sa'd İbni Übadeyi ziyaret etti ve onu ağır hasta görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağladığını gören ashab da ağladılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilmez misiniz, gerçekten Allah, gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azab etmez. Fakat, dilini işaret ederek, bunun yüzünden ölüye ya azab eder ya da merhamet buyurdu. Hadis 926 Üsame İbni Zeyd'den, Allah ondan razı olsun. Rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kızının ölüm halinde bulunan oğlunu getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri doldu. Bunun üzerine Sa'd İbni Ubade "Ey Allah'ın Resulü bu ne haldir?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu, Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur. Rahmettir. Allah, ancak yumuşak kalpli kullarına merhamet eder, buyurdu. Hadis 927 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına girince gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Auv, ey Allahın Rasulu, siz de mi ağlıyorsunuz diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona, ey İbni Av, bu gördüğün göz yaşları Rahmet ve şefkat eseridir. Cevabını vererek şunları ilave etti: Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Ey İbrahim, seni kaybetmekten dolayı gerçekten üzgünüz.